Bismillahirrahmanirrahim, bugün yine suresini 98. sureyi inşallah tefsir edeceğiz. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Böylece birkaç hafta sonra inşallah hatmimizi tefsir olarak yapmış olacağız nasip olursa. Beyyine Suresi'nin birçok isimleri var. Meşhur ismi Beyyine Suresi, Gayime, Münfekkine, Beriye, Lemyekun Suresi diye isimleri var. Bu sürenin genellikle alimlerimiz medeni olduğunu, yani Medine döneminde nazil olduğunu söylerler. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Buhari'nin sahihinde yer alan bir haz-ı şerif de, Şöyle bir bilgi verilir. Bu sure sonuna kadar bütün olarak nazil olduğunda Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a Ey Allah'ın elçisi Rabbim sana bu sureyi Ubey bin Kâb'a okumanı emrediyor demiş. Peygamberimiz de Ubey bin Kâb'a demiş ki Cenab-ı Allah bu sureyi sana okumamı emretti demiş. Ubey bin Kâb'da Allah'ım benim adımı mı andı, benim adımı mı andı diyerek ağlayarak Resulullah'tan bu sureyi dinlemiş. Bu olay da medeni olduğunun önemli bir delil olarak gösterilir. Tabii bu büyük bir şereftir yani Cenab-ı Allah'ın bunu ona oku demesi. bu bin Kehap sahabe arasında tefsiriyle, kıraatiyle, Kur'an'a olan yakınlığı ile meşhur kendisinden Kur'an önerilmesini peygamberimizin tavsiye ettiği 3-4 isimden birisi. Bu rivayet de buna verilen önemli Cenab-ı Allah katındaki değerini göstermesi bakımından son derece dikkat çekici bir rivayettir. Kur'an-ı Kerim'de surelerin şöyle bir sıralanışı var. Çoğunuz bilirsiniz. En başta Fatiha suresi var, Fatiha'dan sonra yedi tane esep ottival tival dediğimiz yedi uzun sure gelir En uzun sureler Fatiha'dan sonraki yedi Suredir Bu yedi sureden sonra El-Mesani dediğimiz e, O kadar uzun değil ama oldukça uzun, ikinci derecede uzun sureler yer alır Ondan sonra yaklaşık ortalama 100 ayet civarında olan sureler gelir. Onlara da Mi'un denilir. O Mi'un sureleri Hucurat suresine kadar gelir. Hucurat suresinden Kur'an'ın sonuna kadar olan kısma da Mufassal sureler denilir. Ayetleri kısa kısa, kendileri kısa, araları besmele ile sık sık kesildiği için Mufassal birbirinden sık sık ayrılan anlamında böyle bir isim verilir. Mufassal sureler kendi arasında, Tıval-ı Mufassar, Eusat-ı Mufassal, Mufassal diye, en başta biraz uzun olanları, sonra kısa, en sonunda da en kısa sureler vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, valilerinden bir tanesine, değişik emirler gönderirken, Hani valiler gittiği yerde imamlık da yapıyorlar ya, aynı zamanda oranın imamıdırlar. Şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Bu muhtemelen Resulullah'tan gelen bir tavsiyedir. Ee, sabah ve öğle namazlarında e, tıval mufassarları okuyun. Yani Hucurat suresinden Buruç suresine kadar olan sureler. Kimisi bir sayfalı kimisi bir buçuk sayfa kimi iki sayfa sureler ee, ikindi ve yatsı namazında evsatı müfassal olan biraz ikinci dönem ikinci derecede kısa olanları okuyun akşam namazında da kısarı mufassal olanları okuyun yani bu beyine suresinden nas suresine kadar olan sureleri okuyun <gülüyor> Bu bilgi şu bakımdan önemli. Hani geçen sohbette de dedim ya bu Asır suresini bilirsiniz. İnna tayinayı da bilirsiniz. Gulhüallahu ahad da bilirsiniz. Çünkü bu sureleri çok istismar ederiz. Çünkü hep bunlar okuruz biz zammı sure olarak. Namazı kestirmeden çabuk kılmak için. Halbuki zammı sureleri de biraz aslında uz uzun tutmak gerekiyor. Uzun e ki bu Hz. Ömer'in tavsiyesini düşündüğünüzde, yani sabah namazında bir rekatta en az 2-3 sayfa mesela. Öğle namazında da mesela bir sayfalık, bir buçuk sayfalık. Yani ikindi namazda biraz yine bir sayfa. Akşam namazında, Allahu gibi kısa sureler elemtereden aşağı okunabilir. Bu, bu manada beyne suresi, işte akşam namazında okunacak surelerin başladığı sınırı da gösterir. Bu manada da bu bilgi de bizim için önemli bir bilgi olarak karşımıza çıkar. <gülüyor> Cenab-ı Allah bu ayet-i şöyle başlıyor. Estaizu billah bu sureye. Estaizu billahı bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunil lezine keferu min ehlil kitabı vel müşrikiine munfekkine hatta te'tiyehumul Resulüm minallah yetlu suhufen mutahhara, fîhâ kutubun gayyime. Ehli kitap ve müşriklerin kafirleri. Bir diğer ifadeyle, müşrik olan, kafir olan ehli kitap ve müşrikler, kendilerine apaçık bir delil olan, kendilerine yol gösterici olarak bir mucize gibi gelen, Allah'ın Allah'tan gelen bir peygamber. Temiz kitabı içinde birçok kıymetli kitapların bulunduğu sayfeleri okuyan bir peygamber gelinceye kadar bulundukları halden ayrılmadılar. Bu halde devam ettiler bir peygamber yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelinceye kadar. Ehli kitap da eski hallerine devam ettiler. Müşrikler de eski hallerine devam ettiler. Burada şöyle bir incelik var. Burada teknik olarak <gülüyor> <gülüyor> min ahli'l-kitabe vel müşrikine'nin başında min harfi ceri var. Bu Arapçada min harfi ceri 2 anlamda olabilir. Mini teb'iziye, mini beyaniye. Mini teb'iziye manasını verirseniz, ehli kitap ve müşriklerden bir kısmı kafirdirler. İşte o kafirler böyle oldu anlamını verirsiniz. Ama mini beyaniye verirseniz, ehli kitap ve müşriklerin hepsi kafirdirler. Bu kafirler, bu peygamber gelinceye kadar oldukları halden başka bir hale geçmediler gibi bir mana var. Burada şöyle bir mana da var, burada hatta yine de hatta bazen e, bizim Türkçedeki hatta gibi de kullanılıyor, bazen de gayeyi beyan etmek için, e, son noktayı beyan etmek için kullanılıyor. Bir manaya göre verirsek, o peygamber gelinceye kadar, Halleri değişmedi. Ama o peygamber gelince her birinin hali değişti. Olumlu ve olumsuz değişiklikler oldu. Veya eğer bunu Türkçedeki anlamdaki alırsak, Arapçada o anlamı da var. Peygamber geldiği halde, hatta o peygamber geldiği halde oldukları halden başka bir hale <gülüyor> geçmediler. Ehli kitap o yanlış yolunda devam etti. Müşrikler de o yanlış yolunda Devam etti gibi bir mana çıkıyor. Yani iki türlü, üç türlü, dört türlü farklı manalar çıkabilir. Ama buradaki meşhur mana şudur. Hz. Muhammed aleyhisselam gelinceye kadar, onun Risaleti ortaya çıkıncaya kadar, hem ehli kitap, hem de müşrikler, putperest Araplar, daha önceki hallerine devam ediyorlardı. Müşrikler o şirk haline devam ediyordu. Ehli kitapta o yanlış düşüncelerinde devam ediyorlardı. Ne zaman ki bu peygamber geldi, bu peygamber gelince hepsi o hallerinden ayrıldılar. Yani o halde devam etmediler. Yani farklı farklı tavırlar aldılar. Farklı farklı gruplar oldular. Kimisi inandı, kimisi inanmadı, kimisi muhalif oldu, kimisi muvafık oldu. Yani o peygamberin gelişi onların eski alışık oldukları düzenleri değiştirdi. Kimisi inandı, kimisi şüphelendi. Yani daha önce mesela ehli kitap diyorlardı ki ve müşrikler diyorlardı ki biz eski dinimiz üzerinde hep devam ederiz. Eski dinimizden ayrılmayız diyorlardı. Yahudi ve Hristiyanlar da diyorlardı ki, hani bir peygamber bekliyorlardı ya ikisi de, o peygamber gelinceye kadar biz böyle devam ederiz. O peygamber gelince biz ona göre tavır alacağız diyorlardı. Diyorlardı ama bu lafı da tutmadılar yani. Müşrikler de diyorlardı ki, biz babalarımızın üzerinde olduğu dinden ayrılmayız. Ama o peygamber gelince bu söylemlerin hepsi altüst oldu. Birçok değişiklikler meydana geldi. Yani Resulullah'ın peygamber olarak gönderilişi hem müşrikler, putperestler içerisinde hem de ehli kitap içerisinde büyük dönüşümlere sebebiyet verdi. Ha, önce Mekke merkezli olarak başlayan bu dönüşüm Medine, sonra Arabistan, Yarımadası. Sonra bütün dünyaya, tarihi de dikkate alırsanız, asır asır bütün dünyayı etkileyen bir olaya dönüştü. Dolayısıyla Resulullah'ın gönderilişi insanlık tarihinde bir dönüm noktası oldu. Ki bunu bugün muvafık muhalif herkes de kabul ediyor. Yani Artık o geldikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı Resulullah'tan sonra. İşte bu ayet-i kerime bunu anlatıyor. Resulüm minallah yetlu suhufem mutahhara. O peygamber, burada peygamberi beyinenin karşılığı olarak Cenab-ı Allah'a Bir beyine, apaçık bir delil gelinceye kadar ki burada gelen apaçık delil Resulullah'ın bizzat kendisidir. Onun ağzından okunan kitaplardır. O delil olan, kendisi bizzat zatı ile delil olan Resulullah ki burada şunu da diyebiliriz, dikkate alabiliriz. Yani e, Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de birçok delilleri var. Akli olarak sunduğu birçok deliller var. Kainatta işaret ettiği birçok deliller var. Kozmik deliller var. Resulullah'ın kendisi de başlı başına bir delildir. Yani Resulullah'a bakan insan yani zaten orada Kur'an-ı Kerim'i yaşayan bir canlı olarak görüyorsunuz ya, onun ahlakında, tavrında, yani diğer insanlarda olmayan bir olağanüstü hal, bir delalet görüyorsunuz zaten. Onun hayatına baktığınızda. Geçen bir radyo yayınında dikkatimi çekti. Daha önce hiç duymamıştım onu demek ki. Bir gün diyor, birisi anlatıyor. Resulullah'la beraber henüz peygamber değilken bir yere gidiyorduk. Orada insanlar bir et sundular peygamberimize yani bir şuradan yediye. Peygamberimiz ben sizin müşrik putlarınıza, putlarınızın adına kestiği şeyi yemem dedi diyor. Daha peygamber değilken bile putlar adına kesilen bir şeyi yemiyor. Putları kabul etmiyor. Putlara hiç tapmamız. Peygamber değilken bile yüce bir ahlakı var. Peygamber değilken bile o toplumun tamamen dışında harikulade bir insan yani. Dolayısıyla Resulullah'ın kendisi beyinenin bu ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi hani beyine suresi ya, yani beyine delil demektir. Resulullah'ın kendisi, delilin kendisidir yani burada. Onun için onu tarif ederken Rasulümin Allah yetlu suhfa mutahara. O beyine nedir? O beyine tertemiz sayfeleri okuyan bir peygamber Allah'tan gelen bir peygamber. Tertemiz sayfeler, tertemiz sayfelerle kastettiği Kur'an ayetleridir. Temizlikle kastettiği şey Kur'an ayetleri batıldan temizdir. Yanlıştan temizdir, itirazdan temizdir, gayrimantıki şeylerden temizdir. Yani insanın fıtratına uymayan şeyler bulunmasından temizdir, müdahale edilmesinden temizdir. Yani buradaki temizlik, manevi her açıdan temizlik anlamında. Fiha KÜTÜBÜN GAYİME O sayfelerde, Resulullah'ın okuduğu Kur'an sayfelerinde, ayetlerinde son derece kıymetli yazılar, kıymetli kitaplar, Ayakta durabilen, kendi haline müstakil olan kitaplar ve yazılar var. Buradan şöyle bir mana da allah Alem çıkartabiliriz. Kütübün gayime deyince geçmiş bütün kitaplara işaret olabilir. Yani geçmiş peygamberlere gelen bütün kitaplar, kıymetli kitaplar bu Kur'an'ın içindedir. Çünkü Kur'an öz ve özet olarak onların hepsini toplar. İncil'in özü de oradadır. Tevratın özü de oradadır, Zeburun özü de oradadır, Hazreti İbrahim'e gönderilen sayfelerin özü de oradadır. Yani hepsi. Dolayısıyla okuduğu kitap, kıymetli kitapların özeti olan tertemiz sayfelerden ibaret olan bir kitaptır. Ve ma tefrqa ala zina'uul kitab illa min bad ma jaathum Cenab-ı Allah buradan yukarıda hem ehli kitaptan hem kafirlerden bahsetti. Ama burada önce özellikle ehli kitaptan bahsediyor. Kafirleri burada ayırıyor. Yani niye bir önceki ayette müşrikleri birlikte zikretti burada ayırdı? Şunun için ayırdı. Ehli kitabın suçu kafirlerin suçundan daha büyük bir suçtur. Resulullah'ı kabul etmemek açısından. Çünkü onlar bekledikleri bir peygamberi inkar ettiler. Sadece kendi milletlerinden olmadığı için inkar ettiler. Yoksa daha önce Araplara şöyle meydan okuyorlardı. Diyorlardı ki yakında bizim bir peygamberimiz gelecek. Yani Araplar onlara bazen sıkıntı verdiklerinde, işkence ettiklerinde, ne de olsa güçlü ve kalabalıklar, öyle çaresiz kaldıklarında diyorlardı ki yakında bizim bir peygamberimiz gelecek. O peygamber geldiğinde At ve semut kavmi gibi sizi perişan edeceğiz. Onlar nasıl helak olduysa sizi öyle helak edeceğiz diyorlardı. Ama o peygamber gelince kendileri şoka girdiler. Çünkü onu kabul etmediler. Halbuki öncelikle Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, öncelikle inanmanız gereken bir peygamberi niye inkar ediyorsunuz diyor. Yani sizden beklenir bunu inanmak. Öbürleri cahiliye Arap. Siz kitabı biliyorsunuz, peygamberi biliyorsunuz. Bunu da bekliyorsunuz zaten. Mesela İncil, İncil'in kelime anlamı nedir? Müjde. Oradaki müjde aslında peygamberimizin müjdesidir o. Yani İncil'in esas görevi, hani Musa Aley İsa Aleyhisselam da diyor ya, adı Ahmet olan bir peygamberi size müjdelemek için gönderildim diyor. Müjde. Yani esas öz Mesajı İncil'in müjdedir. Tevrat'ta da o müjdeler var. Ama buna rağmen bunların hepsini inkar ettiler, yok saydılar. Onun için bunların suçu daha büyük olduğu için Cenab-ı Allah özellikle onlara hitaben, onlardan bahsederek buyuruyor ki: "Ve ma teferraka'llezine otül kitabe illa min ba'di ma ca'etul Bu apaçık delil olan peygamber geldikten sonra ehli kitap kitap verilenler tefrikaya düştüler, parçalandılar. Kimisi inandı, kimisi inanmadı. Daha önce hepsi aynı yoldaydılar. Ama peygamberin gelişiyle inananlar oldu, inanmayanlar oldu. Eğer kitap içinde de az da olsa Abdullah bin Selam radıyallahu anh gibi inananlar vardı. Necaşi gibi inananlar vardı. Yine Habeşistan'dan inanıp gelenler vardı. Necid, e, Vefti Necid, Necid e, kafilesinden inananlar <gülüyor> vardı. Yani sonradan birçok inananlar oldu. Bunlar hepsi el kitaptı yani. Dolayısıyla böyle parçalandılar. Ve niye parçalandılar? Yani parçalanmalarının bir mantığı var mıydı? Bir e, makul, kabul edilebilir bir gerekçeleri var mıydı niye parçalandılar ve ma'umiru illalliyabudullah muhlisina lehuddin hunufa ve yuqimussalata ve yu'tuzzekat halbuki bunlar Allah'a ihlaslı bir şekilde ibadetle emir olunmuşlardı yani bu yeni gelen peygamber daha önce de emir olundukları bir şeyi bunlara söylüyordu bu Önceden de ehli kitap ihlaslı olarak Allah'a em ibadetle emrolunmuşlardı. Hanif olarak yani şirke düşmeden e, tamamen e, tevhid e, ve adalet bakımından imana uygun ihlasa uygun bir inanışa sahip olarak hanif olarak ihlaslı bir şekilde Allah'a kulluk edecekler. Yuqimus salat ve tu nezakat Bedeni ibadetlerini, mali ibadetlerini yapacaklar. Yani namaz kılacaklar ve diğer bedeni ibadetlerini yapacaklar. Zekat verecekler, diğer mali ibadetlerini yapacaklar. Yani, yani nesine itiraz ediyorsunuz demek istiyor sanki Cenab-ı Allah. Niye, neyi beğenmediniz? Size söylenen yanlış bir şey mi vardı ki? Yani biz bunu kabul etmiyoruz dediniz. وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيْمَ Halbuki en doğru, en müstakim, en güçlü, en kıymetli din budur. Yani ihlaslı ve hanif olarak Allah'a kulluk etmek. Han haniflik, Hazreti İbrahim'in dini üzere olmaktır deniyor ya, aslında haniflik sadece Hazreti İbrahim'in değil, bütün geçmiş peygamberlerin dinidir. Daha doğrusu, bütün peygamberlerin, bizim peygamberimizin de tebliğinin ana özetidir. Hanif kelimesi e, yanlışı bırakıp yanlıştan doğruya yönelmek anlamında bir kelimedir. Putperestliği bırakıyorsunuz, şirki bırakıyorsunuz, yanlış inanışları, nefse e, tapmayı bırakıyorsunuz, Allah'a yöneliyorsunuz, yanlış davranışları bırakıyorsunuz, ibadete yöneliyorsunuz ahlaksızlığı bırakıyorsunuz, ahlaka. Dolayısıyla bunların hepsinin birden adı Hanif. Hazreti İbrahim dini denilmesinin sebebi, yani bu hem Yahudilerin, hem Hristiyanların, hem Müslümanların, hem de putperest müşriklerin, yani kendilerini mensup kabul ettikleri bir zatı esas alıyorsunuz. Yoksa ondan önceki peygamberlerin, inanışı ve tebliği de haniflik üzeredir. Yani hanif kelimesi bu manada tebliğin genel adıdır. Dolayısıyla bu din eskiden beri bütün peygamberlerin tebliğ ettiği bir dindir. Ey ehli kitap sizin peygamberleriniz de aslında size bunu söylemişlerdi. Bu peygamber de farklı bir şey söylemiyor yani. Yani size olmayacak bir şey söylüyor da sizden olmayacak bir ücret istiyor da siz de ya olmaz böyle diye itiraz ediyorsunuz desek belki bir hak verir. Hak verilebilecek bir itiraz noktanız yok yani. Sonra kafirlere dönüyor. İnnellezîne teferû min ehli'l-kitâb ve'l-müşrikîn. Yine aynı şeyi söyledi bak şimdi hemen. Ehli kitap ve müşriklerden olan kafirler, Daha doğrusu kafir olan müşrik ve ehli kitap. Bu bütün ehli kitabın ve bütün müşriklerin kafir olduğunu gösteriyor hani bir mümin var bir kafir var bu iki milletin iki inanışın dışında bir başka inanış yok ehli kitap her ne kadar bir peygamber yolundan geldiğini iddia ediyorsa da Kur'an-ı Kerim çerçevesinde, hele bu ayetler çerçevesinde baktığınızda Yahudi ve Hristiyanların bugünkü inanışını temel aldığınızda Hepsi kafirler zümresinden kabul edilmiş oluyorlar. Çünkü sonuçta Yahudiler Allah'ı sadece kendilerinin Allah'a kabul ederek, Allah'ın bütün kainatın tanrısı olduğunu reddederek uluhiyeti bir bakıma sınırlandırmış oluyorlar. Hristiyanlar teslise giderek şirk koşmuş oluyorlar. Her halükarda şirkin, küfrün hangi çeşidi olursa olsun hepsi imanın karşısında Küfür milleti, kü, milleti küfür, ee, küfür milleti tek bir millettir değişimizin sebebi budur. Burada ehli kitap deyince kastedilen, Kur'an-ı Kerim'in genel olarak kastetti Yahudi ve Hristiyanlardır. Bir de mecusilerle ilgili şöyle bir hadis-herif vardır. Resulullah Aleyhisselam mecusilerle hakkında Sennu lahum bir sünneti ehli kitap. Onlara ehli kitaba davrandığınız gibi davranın. Onları ehli kitaptan kabul edin gibi bir hadis-i şerifi var. Yalnız bir iddia bir istisnası var. Peygamberimizin hanımlarını nikahlamayın, kestiklerini yemeyin diyor. Hanımlarını yani Mecusilerin, ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanların hanımlarıyla evlenilebilir. Öyle oldukları halde Müslüman olmadan ama mecusi de ehli kitap gibi kabul edildi halde hanımlarıyla evlenilmez. Bunun en önemli sebebi yani yakın akraba evliliğidir. Onlar da böyle kız kardeşle evlenmek türünden çok anormal yakın akrabalık mecusilerde de olduğu için yani aile bağı, namus bağı çok kuvvetli olmadığı için yani dolayısıyla bunun da yani soyu bozan bir olay olması sebebiyle Peygamberimiz onların hanımlarıyla evlenmeyin demiştir. Hayvanlarını keserken Allah'ın adını anmadıkları için de kestiklerini yemeyin demiştir. Yoksa Yahudiler de, Hristiyanlar da Allah'ın adını anarak keserler. Ha, eğer Hristiyanlar Allah'ın adını anarak kesiyorlarsa onların kestikleri de yenir. Yahudiler kesin andıkları için, hani yurt dışına falan gidince hep genellikle Koşer markalı damgalı şeyleri yiyoruz ya. Çünkü biliyoruz ki onlar aynen bizim gibi helali harama dikkat ediyorlar ve domuz eti yemiyorlar. O yüzden rahatlıkla onlar alınıyor. İşte bu ehli kitap tabirinin içinde e, Yahudiler ve Hristiyanlar esas olarak var. Mecusiler de yedek olarak orada var kabul edilir. Ama sonuçta evet bunlar bir kitabın ehli olmalarına rağmen o kitabı tahrif ettikleri için o tahrifle tevhid dinlerini şirk dinine, küfür dinine değiştirdikleri için sonuçta bunlar da kafir kabul edilirler. Hani bazen Türkiye'de bu tartışmalar olmuştu, şu anda pek olmuyor ama gene olabilir. Yani cennet sizin Müslümanların tekelinde mi? Yahudi ve Hristiyanlar da oraya girerler. İşte onlar da şöyledir. Aslında onların tarif ettiği Hristiyan ve Yahudi de yok yani ama sanki onlar böyle tevhide inanan bizim gibi inanan bir Hristiyan ve Yahudi varmış gibi bir tarif yapıyor. Öyle bir Yahudi ve tarih Hristiyan da yok. Dolayısıyla bu halleriyle cehenneme giderler. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor ki innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nar cehennem. Yani bu kafir olan ehli kitap ve Kafir olan müşrikler ki ehli kitap ve müşrikler kafirdirler ve bu kafirler fena cehenneme cehennem ateşinde olacaklardır. Halidine <gülüyor> fiha ebedi olarak cehennem ateşinde olacaklardır. Ulaike hum şerrul Bunlar yaratılmışların en şerlileridirler. Yani Kafir olanlar ister ehli kitap olsunlar, el ister kitapsız olsunlar, ister putperest olsunlar, ister deist olsunlar, ister ateist, ister budist, adı ne olursa olsun bunların hepsi ebedi olarak cehennemden cehennemdedirler ve ulaike umşerrul Allah'ın yarattığı varlıkların en şerlileridir bunlar. Cenab-ı Allah'ın verdiği bir hüküm. Burada beriye kelimesi beriye kökünden de türemiş olabilir diyorlar müfessirlerimiz. Beriye kökünden de türemiş olabilirler. Beriye olursa toprak anlamına geliyor. Topraktan yaratılmış olanların en şerrileridir. Eğer beriye de alırsak ama beriyeden alırsak yaratılmışların en şerrileridir. Bu ikisinin ne farkı olabilir? Birinde meleklere hariç tutuyoruz. Topraktan yaratılmışlar dediğimizde insanları kastediyoruz. Ama yaratılmışlar deyince neden yaratılmış olursa olsun topraktan, ateşten, nurdan. Yani hepsinin en şerlisi bunlardır manasına geliyor. Bir de kehum hayrul beriye geliyor il ileride. Yani müminlerden bahsederken de onlar yaratılmışların en hayırlısıdır veya topraktan yaratılanların en hayırlısıdır. Yaratılmışların en hayırlısıdır dediğimizde meleklerden de daha hayırlıdır manası geliyor. Yani böyle bir fark ortaya çıkıyor. Yani ama topraktan yaratılanlar dediğinizde o şeyin dışındadır. Ama Resulullah'tan şöyle bir hadis-i şerif naklediliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. Siz meleklerin haline, şanına Şaşıyor musunuz? Müminler Allah katında meleklerden daha kıymetlidirler deyip bu ayet-i kerimeyi okuyor. Onun için hani bazen bir hiyerarşi belirlenirken en hayırlılar kimlerdir? İşte e, melekler sonra insanların müminleri büyük melekler falan gibi bir sıralama oluyor bazen. Bazen melekler hiç düşünülmeden direkt müminler işte sonra öbürleri öbürleri gibi müminler işte sahabedir, öbürüdür, peygamberlerdir. Bir sıralama yapılıyor. Yani her halükarda bu ayet-i kerimelerdeki kelimelerin farklı köklerden olma ihtimalinden kaynaklanan bazı farklı şeyler. Ha sonuçta bu çok bir şey değiştirmiyor ama işte ulema bunları sonuçta tartışmış yani. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا عَمِلُوا salihat. En şerrilerden bahsedince Cenab-ı Allah... Bu sefer en hayırlardan bahsediyor. İman eden ve ameli salih işleyenler, imanla birlikte ameli salih işleyenler. Burada şuna dikkat etmek lazım, kıymetli kardeşlerim. İman eden ve amelü salihat, buradaki vavları genellikle müfessirlerimiz vavu maiyye olarak alıyorlar. Atıf vavu olarak almıyorlar. İmanla birlikte ameli salih işleyenler. Atıf vavu alırsanız iman edenler, ve salih amel işleyenler. Yani iman edenler de olur, salih amel işleyenler de olur gibi. Yani amel ve iman birbirinden ayrı gibi düşünün Ama bunu birleştirdiğinde birlikte, birlikte olması gerektiği manası çıkıyor. İman eden, imanla birlikte. Yani e, bu meallere dikkat ederseniz bunları bu birlikte ifadesini genellikle göremezsiniz. Ve der o atıf olur, Arapçadaki atıf gibi olur yani bak mesela Elmalı da ne diyor iman edip yararlı işler yapanlar bak birleştiriyor bak iman edip yararlı ama birçok mahalde iman eden ve salih amel işleyenler deyince Ahmetler ve Mehmetler gibi demiş oluyorsunuz o da olur o da olur gibi yani çok ince ama önemli bir şey bu Salih amel imanla birlikte salih amel işleyenler var ya ki bu İslam'ın imanın bütün unsurlarını taşıyan bir şeydir. Salih amelin içine ibadetler ve ahlak her şeyle dahil oluyor. Uleikehum khairul bariye. Bunlar da yaratılmışların en hayırlısıdır. Yani yaratılmışlar dersek meleklerden bile hayırlıdırlar Allah katında. İnşallah bu cemaat. Evet. Evet. Allah, Allah. inda rabbihim cennatu adn. Bu müminlerin salih amel işleyenlerin mükafatı Allah katında adn cennetleridir. Adin devamlılık ifade eden bir kelimedir. Bazen adın cenneti cennet makamlarından, merhalelerinden birisi gibi kabul ediliyor ama hulud cenneti, naim cenneti, adn cenneti gibi Bazen de bunlar aynı cennetin farklı özelliklerini ifade eden kelimeler diye de düşünülebilir. Çünkü maden kelimesiyle adın aynı kökten gelir. Maden hani o yerde asırlarca duruyor ya, Trump gelene kadar duruyor orada. Yani uzun durmayı ifade eden bir kelimedir o. Dolayısıyla yani adın devamlılık manası var. Cennete adın, devamlı kalacak cennetler. Tecrimin tahtihel enhar, altından, zemininden, nehirler, dereler akar. Halidine fiha, ebedi olarak, ebeden. Burada Cenab-ı Allah halidine fihanın yerine bir de ebeden kelimesi getiriyor. Ebeden kelimesi. Aslında halidine fiha da sonsuz manası vardır. Ama e, e, lügat açısından asırlar boyunca gibi bir mana da çıkabilir buradan. Onun için bazıları bunu söylüyorlar. Diyorlar ki, cennette de, cehennemde ebedi değildir. Çok uzun sürecektir. Sonra yok olacaktır. Ama Cenab-ı Allah onun için bir de ebeden kelimesi kullanıyor burada. Ama burada dikkat çeken bir şey var. Dikkat ederseniz kafirlerden, kafirlerin cehenneme girişinden bahsederken ebeden demedi. Ama müminlerin cennete girişinden bahsederken ebeden dedi. Buradan hareketle de bazı alimlerimiz nadiren de olsa yani cehennem ebedidir ama cennet ebedidir ama cehennem ebedi değildir gibi bir şey çıkartıyorlar ama başka ayet kelimelerde cehennemin ebediliğini ifade eden bu ebeden kelimesi başka ayet kelimelerde var yani Kur'an'da burada yoksa bile bir başka yerde var yani tefsirde kuralımız şudur Burada olmayıp bir başka yerde ilave varsa o ilaveliği esas alırız biz. Onunla birlikte bunu düşünürüz. Dolayısıyla kafir içinde cehennem ebedidir. Mümin içinde cennet ebedidir. Radıyallahu anh ve radu'an. Cenab-ı Allah cennetin üstüne bir şey daha bahsediyor bak. Onlar için cennet mükafatı var. Bir de Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuştur yani Rıdvan Allah'ın hoşnutluğu var ya onun için Resulullah Aleyhisselam yine razide geçen bir hadis i Şerif'te şöyle bahsediyor cennete girmek hayırlıdır cennette ebedi kalmak cennetten daha hayırlıdır Allah'ın hoşnutluğuna ulaşmak cennette ebedi kalmaktan daha hayırlıdır yani Allah'ın hoşnutluğu hepsinin üstünde olan bir merhaledir. Cenab-ı Allah burada yani cennetin ötesinde de bir rıdadan bahsediyor. Yani bu hoşnutluk. Hem onlar Allah'tan razı olacaklar. Yani e, boğazlarına kadar nimete boğulacaklar. Doyduk ya Resulallah. Razı olduk ya, ya, ya Rabbi diyecekler. Allah da onlardan razı olacak. Daha önemlisi bu tabii. Radiye ve merdiye mertebesi. Nefsi radiye, nefsi merdiye mertebe bu Allah'tan korkanlar için söz konusu olan bir şeydir. Haşret. Haşret nedir? Haşret, çok alabildiğine bilmekten kaynaklanan sevgi ve saygı dolu bir korku deniyor. Biliyorsunuz, bildiğiniz için hayranlık duyuyorsunuz. Hayranlıkla beraber bir sevgi duyuyorsunuz. Bir manevi aşk duyuyorsunuz. Ama aynı zamanda da bir korku, içinizde bir korku var. Bu korkunun en temel sebebi Allah'ın hoşnutluğunu kaybetme korkusu. E bu da kime ait bir özelliktir? Bilenlere. Bilenler kimlerdir? <gülüyor> hani burada bilen deyince değişik ilim dallarının unvanlı insanları kastediliyor değil. Allah'ı bilmek, marifetullah burada esastır. Bazen garip bir köylü bile marifetullah açısından, ünvanlı birisinden daha ileri bir mertebede olabilir. Ve o onda bir haşret meydana getirir. Cenab-ı Allah Resulullah Aleyhisselam yine bir hadis-i de öyle buyuruyor ya, ben diyor Allah'tan en korkanınız benim çünkü Allah'ı en çok tanıyanınız benim diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah, Marifetullah'ımızı, haşretullah'ımızı ve buna bağlı olarak rızasını artırsın, bizden razı olsun, biz de ondan razı olalım. Burada cem olduğumuz gibi cennette de inşallah cem olalım. El Fatiha. <gülüyor> ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا.